Doğrudurup da mı Tamam. Başlayın Bir şeyle hocam kısaca istesem konunun dışına çıkmış da yemeğe içmeye başlarken diyor besmelenin tamamını çekmek bidat mıdır? E sadece bismillah demek mi doğrudur? yemek içmeye başlayın. <gülüyor> Doğrusu yani bismillahirrahmanirrahim yemek yerken veyahut da eve girerken veyahut da evden çıkarken veyahut mescide girerken veyahutta yatarken ayaqqabzını giyerken bu tür yerlerde Ali satta selam sadece bismillah diyordu. Ali satta bir hadiste çocuğa diyor ki ya diyor. Diyor ki ya diyor çocuğa meclise otururken yine ki olan büyük çocuk hemen geldi böyle diyelim ki böyle küçük bir çocuk gibi geliyor. Ali şey yaparak böyle yemeğe hücum ederek Ali satta selam orada onu sakınır, dedi ki ey çocuk dedi. Dedi ilk önce Bismillah'di. Ondan sonra sağ eline bir de önünden ye. Yani başkasının önünden yeme. Ama ilk hatırlattığı şey Semmillah diye emretti. Tamam mı? Dolayısıyla bu hadise dayanarak Aleyhisselatü Vesselam yemek yerken doğrusu Bismillah. Bazı şahıslar Rahim diyorlar. Ve Şeyh Eyd, Allah sizden de ondan da razı olsun. Diyor ki aslında sünnet olan Bismillah'tir. Ama dese ki Bismillahirrahmanirrahim yani günahkar olmuyor. Yalnız diğer alimler özellikle Ebün Uthemi Rahim'e ile Elbani diyorlar ki Bismillahirrahmanirrahim sadece anıldığı yerlerde anılır. Örneğin Bismillahirrahmanirrahim Neml Suresinin ortasında geliyor. Orada geçiyorsa orada Bismillahirrahmanirrahim denilir. Beraat suresinin başında bismillahirrahmanirrahim yoktur. Beraat suresi okunacağı zaman direkt audubillahimineşşeytanirracim beraatun diye okunulacak. Bismillahirrahmanirrahim okunmayacak. Ničin? Çünkü onun başında yoktur. Allah Celle Celal o şekilde indirdi. Ama diğer surelerde bismillahirrahmanirrahim var. O zaman bismillahirrahmanirrahim tamamı süreler başında okunur. Hatta Kur'an okurken de bile eğer Kur'an'ın herhangi bir yerinden başlayacağı zaman süre başından değilse Orada Aûd billâhi min eş-şeytân recm edildikten sonra Bismillahirrahmânirrahîm demesi sünnete aykırıdır. Bismillahirrahmânirrahîm sure başlarında. Ama eve girerken Bismillah. Evden çıkarken Bismillah. Camiye girerken Bismillah. Ayakkabısını giyerken yine o şekilde. Tamam mı? Hanımıyla cinsel münasebet yaparken yine Bismillah. Ey Bismillahirrahmânirrahîm değil. Niko brja, sellem ribu ali radi, si German inас volumes zsaľim builds. Ne bi yourself blog om,matim živ myel sem. Tisto nasja 없는 lohu in nevlad onoslova, sem nav bi se um. Bismi disappearsto na bilo bil. Ne biirob zsa, sem Javi ssa salim rahim la tu自己. Seal Performance vyl these tasteんと libru, sem se bismillah v glavin zoom jeivaliv demira. Bir de şu var buna da değinmek istiyorum acizane. Biliyorsunuz burada söhbetler yaparken, dersler yaparken veyahutta bir vaaz u nasihat yapacağı, yapılacağı zaman burada hem beyler Suudi Arabistan'da hem bütün konuşmaların başında Bismillahirrahmanirrahim diye başlangıç yapıyorlar. Doğrusu bu sünnete aykırıdır. Ali Sad ve selam ile ashabı tabiîn ve etbâ'u't-tabeîn hiç birisi vaaz u nasihat esnasında Bismillahirrahmanirrahim demiyordu hatta biz görüyoruz ders ders halkalarında eee şeyh e, ders açılışı yaparken öğrenci ne yapıyor? Hemen orada diyor ki Bismillahirrahmanirrahim hemen derse başlıyor. Hatta hamdele ve salavat bile getirmiyorlar bazı öğrenciler. Bu çok daha abes. Yani sanki <gülüyor> oymuş gibi. Yani öğrenciye atıyor mesela şeyh oturuyor. Öğrenci okuyacak. Hemen başı Bismillahirrahmanirrahim. Kale, kala, kala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve etta falan, kala hula. Derse başlanacağı zaman ilk yapması gereken nedir? Allahu hamdü senâ, sonra Resulullah'a salat ve selam getirmektir. Ve en en ef'dali de innel başlaması. Şayet bununla başlamazsa o zaman elhamdülillahi ve salatu vesselam ala diye başlar. Yani Bismillahirrahmanirrahim konuşmalarda ve hatta konuşmaların başlarında Bismillahirrahmanirrahim söylemek sünnete aykırıdır.